إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ama بعد. Değerli Arkadaşlar Şeyhul İslam Muhammed bin Abdül Vahhab'ın Tevhid adlı risalesini şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta hava, hava muhalefetinden dolayı bir haftalık dersimize ara vermiş, sohbetimize ara vermiştik. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden sizlerle beraber tekrardan kitabın şerhine devam edeceğiz. En son kalmış olduğumuz babın adı neydi arkadaşlar? Kim söyler? Allah'tan başka ses adına istigare de bulunur. İstigase. i̇stigase. i̇stigase. Baba evet. evet. ne şey? Evet. Em yestahizur. Em yestahihu min dunillah. Kiğayrillah. Allah. Allah veya yedua. Yedua gayrihu. Ne demek bu bağın manası kadir? Allah'tan başkasından yardım istemenin şirk olduğu babı. İstigase. Yazım <gülüyor> deyip istigase. Kaldırmaz. <gülüyor> i̇stigase. <gülüyor> i̇stigase. <gülüyor> i̇stigase. Allah'tan başkasından gavus talep etmenin ve Allah'tan başkasına dua etmenin şirk olduğu bağlı. Demiştik ki arkadaşlar, istigase, Arapçada gavz kelimesinden türemiş bir kelimedir. Gavz demek, ne demektir gavz? Yani, yani, yani, Tam manası yani, neydi? Gavz Yandım, kâdım, yandım, yandım. başa gelen belanın ref edilmesi, kaldırılması demek istirase ise elif, sin ve te bu fiilin başına geldiğinde elif, sin, te geldiğinde daha önce ifade etmiştik çok kere Arapçada elif, sin ve te yani ve istirase gavs, şiddetin kaldırılması başa gelen musibetin kaldırılması İstigatha ise ne demek? Başa gelen şiddetin kaldırılmasını talep, talep, et. talep etmek, istemek. Yani elif sin ve te gördüğünüz zaman çoğu kere, çoğu kere genel olarak her zaman değil, çoğu kere o elif sin ve te'nin Arapçada kattığı mana nedir? Talep. talep. Yani istigatha dendiği zaman, istigatha dendiği zaman ne talep edilmiş oluyor? Gavf talep edilmiş oluyor. Gavf. Ne demek gavf kalsın? Sığınmak değil. Hayır. Ne ne de? gelen başa gelen musibetin, başa gelen belanın kaldırılmasını talep et. etmek demek. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu terimler önemli. Yani, İstiğane var. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İstiğane nedir? İstiğane. Başında elif, vasin var ve te var. Yardım yani A'un talebinde bulunmak. Yardım talebinde bulunmak. Hı -hı. Tamam Yani istigate ve istiale ve istiska var bir de. İstiska ne istiska? Yağmur. yağmur talebinde bulunmak. Yağmur istemek. Dikkat ederseniz başında yine ne var? Elif var, sin var. Tamam. var? İstiska. İstisha var bir de. İstisha. Evet istisha. Yağan yağmurun, çok yan yağmurun kesilmesini istemek, havanın açılmasını istemek. Dikkat ederseniz her birinde de var, elif var, var ve t var. Yani bu saymış olduğumuz türlerin hepsi aslında her birinedir. Bir, her biri birer duadır. İstigaze insanın ne istemesini dua etmesidir? Allah'ın kendine başına gelen musibeti gönderdiği musibeti kaldırmasını isteme duasıdır. İstiyane yardım isteme duasıdır. İstiska, yağmur talebinde bulunma duasıdır. İstisha, havanın açılması talebinde bulunma duasıdır. Bunların her biri bir aslında nedir? Duadır. Duadır ama genel manada değil, dar manada, hususi manadadır her biri. Yani bir istigase, istiska değildir değil mi? Bir isti istigase, istiska değildir. Bir istiska, bir istiane değildir. Ama bunların hepsi hangi başlık altında toplanır? Dua. dua. Başlık altında toplanır. Bu yüzden müellif rahimahullah bu başlıkta diyor ki Allah'tan gayrından, Allah'tan başkasından başa gelen musibeti kaldırma talebinde bulunma, istigaze talebinde bulunma, istigase de bulunma ve ondan başkasına dua etmenin şirk olduğu babı. Dikkat ederseniz <gülüyor> Doğa dediğimiz gibi daha nedir? Geniş. Geniştir. Dua daha geniştir. Yani duanın hem hep istiğase giriyor. Hem ne giriyor? İstiğale geliyor. İstiska giriyor. Rızık talebi giriyor. Sağlık sıhhat talebi, afiyet şifa giriyor. Burada alimler diyorlar ki geçen hafta da bunu söylemiştik zaten. Burada ne var ustaz latif? Burada neyin neye atıfı var? Neyi neye atf etmiş? Bak, müellif bu başlıkta. Genişim, dar'a atfı. Evet, ne kay? Umumun has olana atfı. Umumun has olana atfı var. Yani umum, umumi olan bir şeyi Allah-u Teala, şey, müellif rahimahullah burada neyden sonra zikretmiş? Daha dar olan, hususi olan, aleykum ve rekaatuhu. Şeyden sonra zikretmiş. Mesela Allah-u Kur'an-ı yerinde buyuruyor ki, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, usçudu. Ne yapın? Ya yühellezî lâ menurke'u. Ne yapın? Rükû edin. Vesçudu. Sayın edin. Ve'mudu. İbadet. ibadet edin. Bakın bu Kur'anî ayette ne var? Neyin neye atfı var? Darum. Söyleyin. Dar değil arkadaşlar. Umum. Umum. Umumun umumun hasa. hasa atfı var. Ya yühellezî lâ menurke'u. Rükû edin. Vesçudu. Secde edin. Bunların hepsi her biri birer ibadet türü. Ve ibadet edin. Ne yapmış Allah Teala buna? Umum olan ibadeti hususi olan ibadetlere atfetmiş. Bu Arapçada kullanılan bir şeydir. Bu başlıktan anlayacağımız şey nedir arkadaşlar? Dedik ki istigata ve Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına Allah'la birlikte dua etmek şirktir. Nasıl bir şirktir? Büyük şirktir. Büyük, Büyük, şirktir. Büyük. Ve anlattık, hmm. ifade etti. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala, Teala ile ilgili olarak farklı usluklarda, farklı şekilde, ayetlerde duanın kendisinden başkasına yapılmasını şirk olarak anlatmış ve bunları bize ne yapmıştır? Vah bize bunları zikretmiştir. Yani bunları saydık dedi ki, takviven dokuz tane uslu saydık Kur'an-ı Kerim'de geçen doğanın bir ibadet olduğunu gösteren ve doğanın Allah'tan başkasına yapıldığında onun şirk olduğunu anlatan, onun şirk olduğu sonucunu bize veren dokuz türlü farklı ayetin olduğunu söyledik. Kimler hatırlıyor bunları? Neydi? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde doğanın kendinden başkasına yapılması nedir? Şirktir. Bunu bu şekilde söyledik. Ayetlere ilgili ayetlere Geçmiş bir önceki derse dönerek daha bilirseniz ulaşabilirsiniz. İzâ rakibû fil fulkî onlar gemiye bindiklerinde dâ allâhu mühlisûn lehuddîn. Onlar dini haris olarak Allah'a dua ederler. Kalem me necâhûm ilal berr onları karaya çıkardığında fe ilâhum yuşrikûn. Bir de bakarsın ki onlar Allah'a şirk koşarlar. Neye şirk koşarlar? Doğada. Doğada şirk koşarlar. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapıyor? Bu, bu ibadetin kendinden başkasına yapılmasını şirk -şir -şir -şir olarak anlatıyor, isimlendiriyor. E, ikincisi neydi arkadaşlar? İkincisi neydi? Bir ibadettir. Dua bir ibadettir. Dua bir ibadettir. Ki bu bu kitapta gelecek, bu e, başlıkta pardon, bu batta gelecek duanın ibadet olduğuna dair deliller Üçüncüsü Evet. Allah Teala duayı Kur'an-ı Kerim'de ne olarak bahsediyor? Dindir. Dindir. Din olarak İna raki bi fil fulki da'u'llaha muhlisin din Onlar gemiye bindiklerinde dini halis olarak Allah'a yalvarırlar. Yani neyi halis olarak? Duayı. Duayı. Yani Allah Teala burada din ile neyi ifade ediyor? Neyi anlatıyor? Duayı, duayı anlatıyor. Başka arkadaşlar 4. olarak zulüm zalim olabilir. Evet bunu zulüm olarak Allah'tan başkasına dua etmenin zulüm olduğunu söylüyor. Bunu yaparsa insanın, ki peygamberle hitap ederek şayet sen bunu yaparsan Allah'la birlikte başka bir ilaha dua edersen Fe O halde sen zalimlerden olursun diyerek bu ibadetin Allah'tan başkasına yani duanın Allah'tan başkasına yapılması ne olarak Allah'tan niteliyor? Zulüm olarak. Evet, evet arkadaşlar. Beşincisi? Evet. Dalalet olarak. allah Teala bunu dalalet olarak mas Kendisine... veriyor beş altıncı olarak evet mı? kendine yapılmasını başkasının yapılmasını saklı bunlar ne diyor Allah Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de kendinden başkasına yapılmasını ne diyor çok güzel evet yedincisi Kulluk. yedincisi evet arkadaşlar kim hatırlıyor yedincisi Kes suresinde geçiyor Kes suresinde zikrediliyor allah Teala kendinden başkasına dua edilmeyi şatat. Şatat. Şatat olarak ifade ediyor. Neydi şatat? Aşırı gibi. Evet. Yalanda ve sözün kötüsünde yapmak? Aşırı gidilmiş olan söz. Lenne dua dunihi ilahen Ondan gayrı onunla birlikte başka bir ilaha dua etmeyeceğiz. Lekad kulla inan şatata. Şayet böyle yaparsak ne yapmış oluruz? Şatat yapmış oluruz. Yani Aşkın haddi ya. aşmış, haddi aşmış, sınırı aşmış bir iş şey yapmış oluruz. Allah sana ne yapıyor bunu? Şatat olarak ifade ediyor. Başka arkadaşlar? Allah-u Teala yalnızca kendisine dua edilmesini ne yapıyor? Emrediyor. Emrediyor. Emrediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Kul ma ed'u Rabbi. Peki ben yalnızca Rabbime dua ederim. la <gülüyor> uşriku bihi ahada ve la uşriku bihi Onu, ona kimseyi de ortak etmemem. Yani bu dokuz farklı uslup ile, dokuz farklı niteleme ile dua Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve bundan da anlaşılıyor ki ve bundan da ortaya çıkıyor ki dua bir ibadettir ve hatta ibadetin hüzüdür. Yüzün. kendisidir. Ve ibadetin en eftalidir en faziletlisidir. İmam Hatip'in müstedrekinde rivayet ettiğine göre, İbn-i Abbas'ına rivayet ettiğine göre bunu da söylemiştik. الدعا هو العبادة dua ibadetin ta kendisidir. Lafzından sonra, hadisinde bu lafızdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu okuyor, şu ayeti okuyor. فَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurdu ki, Rabbiniz dedi ki اُدُعُونِي Bana dua edin أَسْتَجِبْ لَكُمْ Ben de icabet <gülüyor> edeyim. İnnallezine estekbirune an ibadeti. Bana dua etmekten kibirlenenler mi? Yoksa bana dua, ibadet etmekten kibirlenenler mi? İbadet. i̇badet, i̇badet. i̇badet. i̇badet. Ayetin hemen peşinde deniyor ki, bana ibadet etmekten kibirlenenler var ya, ne cehenneme dahirin. Onlar cehenneme aşağılanmış olarak girecekler. Bu ayet okuyor hemen devamından. Ve Buradan da anlıyoruz ki, Dua ibadettir ve ibadetin okay, ta kendisidir okay. ve en eftalidir. Ve zikrettik ve söyledik geçen hafta istigase ne zaman şirk olmaz. Yani istigasenin bir de şirk olmayan tarafı var. Yani insanın başına bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde o başına gelen belayı kaldırması için canlı olan, güç yetiren Duyan, kudret sahibi, diri bir insandan yardım isteyip boğulurken kurtar beni, yetiş demesi caizdir. Mesela denize gittik, birisi açıldı dedik ki ona açılma bak bilmiyorsun yüzmeyi. Başladı çırpılmaya. Sonra aramızda da Abdülkadir olsun başladı yetiş Abdülkadir demeye. <gülüyor> <gülüyor> yetiş Abdülkadir kurtar beni. Biz diyoruz ki bu yüzmeyi bilmeyen bu olan arkadaş teyit ehli. Abdülkadir Geylani'yi kastetmiyor. <gülüyor> Kastettiği aramızdaki Abdülkadir. Helal Değil mi? <gülüyor> yetiş ya Abdülkadir diye sesleniyor. Abdülkadir de orada mevcut, hazır. Yüzmeyi de iyi biliyor. Yüzmeyi de iyi biliyor. E Bunu yapabilecek güç ve kudrette atlıyor, onu kurtarıyor. Onun yetiş Abdülkadir demesi yani Gauss demesi Şirk midir? Değildir. Şirk değildir. O halde saymış olduğumuz şartlara göre saymış olduğumuz şartlara göre ne zaman gavs talebinde bulunmak kişiden, mahluktan, Allah'ın dışındakilerden gavs talebinde bulunmak şirk olmaz? Söyleyin bakalım. Bir, hay olacak. Diri olacak kişi. İki, hazır olacak. Yani dünyanın öbür yüzünde olmayacak. Üç, Gücü, gücü, gücü kudreti olacak yetecek. Yani buna güç tedir şeylerden olacak. Gücün elde hususlarından olacak, tamam? Bu şartlarda bir insanın bir insandan kavus talebinde bulunması nedir? Çift değildir, daha iyi. ki kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın eee kıssasında allah Teala ifade ederken hani Musa Aleyhisselam'ın kendi kavminden olan adam ne yapmıştı? Gelip Musa'dan yardım talebinde bulunmuş Musa Aleyhisselam'dan. Debişti ki, <gülüyor> Musa'nın kavminden olan, kendi aşiretinden, kabilesinden olan adam Musa'dan ne yaptı? فَسْتَغَاثَهُ <gülüyor> <gülüyor> Yardım talebinde bulundu. Yetiş dedi Musa'ya. Musa yetiş dedi. Musa orada. Geçiyor yoldan, Musa'yı görüyor. فَاسْتَغَاتَهُ مِنْ شِيَاتِهِ عَلَلَّذ۪ي مِنْ aduvihi. Musa'dan yardım istiyor. Kime karşı? <gülüyor> düşmanına karşı. Düşmanına karşı yardım istiyor. Yani burada ne var? Musa Aleyhisselam'dan bir gavs talebinde bulunma eylemi var. Yetiş deme var Musa'ya. Gel kurtar beni deme var. Ama Musa orada nedir? Hay, canlı, diri. Kabirde değil, ölü değil. Hazır, orada. Orada. Ve gücü kudreti var gidiyor adama bir tane vuruyor Tokat atıyor zaten adam ölüyor. ölüyor İşte Arkadaşlar bu şartları bildikten sonra Şuna da değinmek istiyoruz, Şuna da değinmek istiyorum Yani Gauss talebinde Bulunmak Buraya dikkat edin Allah'tan başkasından Gücü yetmeyeceği Ölü olan Hazır olmayan Allah'tan gayri kişilerden, kimselerden, evliyadan, yardım talebinde bulunmak şirktir. Bunu ifade ettik. Tevhidin hangi kısmında şirk koşulmuş olur şayet Allah'tan gayrından, Allah'tan başkasından yardım talep edilirse? Huluhiyet. Başka? Hulubiyet. Başka? İsim sıfat. Yani tevhidin bütün kısımlarında Allahu Teala'ya ortak koşulmuş oluyor. Şayet bir insan Allah'tan başkasından, Allah'tan gayrından yetiş talebinde, yetişme talebinde bulunursa. Nasıl oluyor bu? Yani uluhiyet tevhidinde şirk olduğunu kim açıklayabilir bize, kim gösterebilir? Yani bir insan, kabirde yatan bir veliden, evliyadan, bir peygamberden, uzakta olan bir kabirden, evliyadan, veliden, yahu kabrinin dibine gitmiş iken, yanındayken bir ölüden yetiş diye bir talepte bulunursa, beni kurtar diye bir talepte bulunursa, bunun aslında bir altyapısı vardır. Yani bu lisana, dile gelene dek, bu dua, bu yetiş, medet demeden önce kalpte bazı şeyler olması lazım ki, kalbi ibadetlerin harekete geçmesi lazım ki, dile bunu yapsın, yansısın. Yani bir insan, o kabirde yatana kalbinden tevekkül etmedikçe, ona rica etmedikçe, ondan ummadıkça, ondan bir şeyler beklemedikçe, ona kastetmedikçe, teveccüh etmedikçe diliyle de zaten ne yapmaz? Yetiş diye söylemez. Ne zaman ki kalbinde, kalbi ibadetler olarak bir teveccüh, bir kasıt, bir yöneliş, bir korku, bir umut, bir bel bağlayış, bir tevekkül, itimat etme. Bu tür ibadetler ne zaman ki kalbinde olur, gerçekleşir o zaman bu dile ne olarak yansır? Yetiş, yetiş ya Gavs Yetiş ya Abdülkadir Yetiş ya Medet ya Resulullah diye yansır. Burada da ne var? Yap Allah'a yapılması gereken ibadetlerin başkasına yapılmış olması var ki bu da nedir? Uluhiyette çirktir. Şirk. Peki Rumuviyette ki nedir? Yani bir insan nasıl yetiştirdiğinde medet dediğinde Allah'ın rububiyetine rububiyetle bildiğinde o şirk koşmuştur, ortak koşmuştur. Hay sahibi olduğu için. Evet. Yani biliyor ki, biliyoruz ki yeryüzünde tasarruf sahibi, tek tasarruf sahibi kimdir? Allah. allah Teala'dır. Sebepleri yaratan ve müsabbebatı, onun sonuçlarını yaratan da allah Teala'dır. Kalkıp bir insanın kabirden kabirde yatağından boğulurken veya dalgalar içinde boğuşurken gel beni kurtar demesi neyin sonucunda söylenmiş bir duadır? Neden dolayı söylemiştir bunu? Çünkü inanır ki o kabirdeki kimse o sebepleri değiştirecek, o sebepler, sebeplerde tasarruf edecek, hakim olacak, işte dalgayı durduracak, gemiyi oradan alıp karaya götürtecek. Yani Rab'be ait, rububiyete ait sıfatları vasıfları o kimse Allah'tan gayrına terketerek ne yapmıştır? Şirk, şirk işlemiştir. Rububiyette şirk koşmuştur. İkada dedim. Hem uluhiyette hem rububiyette. Peki isim sıfatlarda nasıl şirk işlemiş oluyor? Hi kimse eğer Medet ya Rasulullah derse, Allah seni aldığı, Allah Evet. Allah Teala'nın Hay. Allah e, Teala'nın e. Semiyi işiten, e. Alim ilen, Basir Gönlün. her şeyi gören Kâbî. sıfatlarını her şeye kadir olma gibi isim ve sıfatlarını o kabirde yatana izafe, izafe edip nispet etmiş ki Sıfatlar. onun duyduğunu onun gördüğünü onun bildiğini zannederek kabul ederek itikat ederek yetiş ya Resulallah <gülüyor> yetiş ya Abdurkadir Geylani diyor. Yani o kabirde yatanlara aslında o kabirde yatanlara işitme sıfatı basar görme sıfatı bilme sıfatı hay olma, güç çektirme sıfatı bunların her birini veriyor ki ondan Yardım. ne yapmış oluyor? Medet oluyor. Gauss talebinde bulunmuş oluyor. Yani o zaman istiğase böyle tehlikeli bir durum. Allah'tan gayrından, Allah'tan başkasından yetiş talebi, yetişme talebinde bulunmak, başa gelen musibetin kaldırılmasını istemek, tevhidin bu üç kısmında da şirk işlemek oluyor. Öyle ki insanın niyeti hoş olsun, güzel olsun, iyi olsun. Iyi olsun. Bu kabirde yatanlar bizi Allah'a yakınlaştırır. Allah katında evliyadır, güzel insanlardır, salih insanlardır olsun. Bu niyetin, bu güzel niyetin, o kimseye hiçbir faydası yoktur, olamaz. Sonra sonra arkadaşlar yine allah Teala bir ayette buyuruyor ki قُلُدْ اُلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ Hani Allah'tan gayrı, Allah'la birlikte, Allah'tan başka ve Allah'la birlikte iddia ettikleriniz var ya ibadeti hak ettiklerini iddia ettikleriniz ibadetle yöneldikleriniz var ya onlar لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar yerde ve gökte zerre miktar bir şeye sahip değildirler. Malik değildirler. Bu ayette istiğase konusunda Allah'tan gayrına dua etme konusunda, Allah'tan başkasına dua etme konusunda çok önemli bir ayet. Kuburilerin, tasavvufçuların ve tarikatçıların belini kıracak, kıran bir ayet. Tabi ayeti fehmetmek önemli, fıkh etmek önemli, tedabbur etmek önemli. Yani ayetleri böyle Hızlı bir şekilde okumak var. Her kelimesinde, her harfinde durarak tema'un ile okumak var. Diyor ki Allah Teala Allah'tan <gülüyor> gayrı iddia ettiğiniz, Allah'la beraber dua ettiğiniz o ilahlar var ya, onlar la yemlikune mizkal Onlar ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şeye malik değiller. Ne anlaşıılıyor buradan? Veya buradan ne anlayabiliriz? Buradan şunu anlayabiliriz. Yani Allah'la birlikte, Allah'la beraber ve Allah'tan başka olarak, Allah'tan gayrısından medet ummak, istigasede bulunmak, duada bulunmak için o Allah'tan gayrı olan velinin, evliyanın bir şeylere ne olması lazım ki, biz ona teveccüh edip yönelelim, bir şeylere malik olması lazım ki, o da Allah gibi kendisinden medet umulmaya, yardım talebinde bulunmaya, dua edilmeye olsun? Layık olsun, hak sahibi olsun. Yani kastettiğimiz mulk, malik olma istiklalen, ne demek istiklalen? Yani Allah'ın vermesiyle değil. Bugün mesela ne var? Herkesin bir evi var, herkesin bir arabası var. Bir arabaya maliksin, bir eve maliksin, bir eşyaya maliksin, bir kazak, bir cep telefonuna maliksin, sahibisin. Ama bunlara istiklalen, yani Allah'ın vermesi dışında kendi başına mı sahip oldun yoksa bunlara malik olman, senin Allah'ın sana o mülkü kısa bir müddet belli bir müddet üzere vermiş olmasından mı kaynaklanıyor? Elbette ki Allah'ın sana vermiş olmasından kaynaklanıyor. Yani sen bundan mustakil değilsin. Bağımsız olarak kendinden kazandığın bir mülk değil. Yani ayette şuna bir cevap var. Ayet şunu anlatıyor, de, şunu ifade ediyor. Allah'tan başka Allah'la beraber dua edilenler bu duayı kendilerine dua edilmeyi hak etmiyorlar çünkü onlar semavatta, gök, göklerde ve yerde bırakın hiçbir şeyi büyük bir şeyi zerre dahil değiller Malik değiller var onun aksini iddia eden yok değil mi o halde ey dahil insan nasıl olur da bunu bilmekle, bunu kabul etmekle birlikte yetiş Abdülkadir dersin. Medet ya Resulallah dersin. Yetiş ya Şeyhim dersin. Biliyorsun ki zerre kadar bir şeye dahi, noktaya dahi malik değil senin bu dua ettiğin. Demek ki malik olmadığı, olmadığından dolayı ona dua edilmez. Yani en güçlü şüphelerini ne yapıyoruz? Bu şekilde deviriyoruz. Bırakın malik olmayı, Allah talihinin devamında diyor ki, فَمَا لَهُمْ ف۪يهِ مَا min شِرْكِ Hadi o yerde ve gökte zerre miskali, zerre miktarı bir şeye malik olan yok, bundan daha alt derecede ortak olan da yok orada hiçbir şeye, yani. Allah'la birlikte. Yani tek başına, mustakil olarak, bağımsız olarak hiçbir şeye sahip olan yok. Bu dua ettikleriniz, Allah'tan başka yöneldikleriniz, istigasede bulunduğunuz, medette bulunduklarınız, bu duaları hak edecek, kendilerine bu ibadetler yapılacak miktarda yerde ve gökte bir ortaklığa, Allah'la birlikte bir ortaklığa da sahip değinler. İttiâ yani eden var mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, Beni Adem'in en eftali olan, en faziletlisi olan, seyidi olan, efendisi olan Aleyhisselam'ın gök ve yerin yaratılmasında, Allah'a yardım ettiğini iddia eden var mı? Yahut, Allah'a ortak olduğu konusunda, yani birinci sema onun, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ise, Allah'ın, ya birinci semanın, yüzde onu onun, geri kalan hepsi, Allah'ın. Bundan dolayı da, böyle bir ortaklığını ispat ettiğimizden dolayı da, e, o miktarda da peygambere de dua edelim, diyebilecek olan var mı? Yok. Yani ne bir şeye sahip, bırakın sahip olmayı, orada Allah'la birlikte bir ortaklığı dahi yok. Diyor ki sonra ve mâ minhum min zahir O malik yok orada. Ortak yok. Yardımcı da yok. Yani Allah'ı Allah yeri ve göğü yarattığında yerleri ve gökleri yarattığında allah Teala orada hiç kimseye mülk vermemiş. Hiç kimseye ortaklık da vermemiş. Bundan daha alt bir damak olarak kimseden de yardım istememiş yardım almamış. Yani oraları yardım alarak halk etmemiş, yaratmamış. Yani bir insan dese ki, Nevi Aleyhisselatü Vesselam, yerin ve göğün yaratılmasında bir mülkiyeti yok. Ortaklığı da yok, kabul ediyorum ama Allah'a yardım etmişliği var. Allah'a yardım etmişliği var. Yardım ettiğinden dolayı da ibadette dua gibi bir bölümü istifase gibi bir bölümü, bir kısmı ona yönlendirebiliriz. Diyebilir mi? Yine diyemez. Çünkü herkes biliyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın, ve mülkünün olmadığı gibi, orada Allah'a bir ortaklığının olmadığı gibi, orada ona allah Allah'a Teala yardım etmiş olmasının da mümkün olmadığını herkes biliyor. Son olarak allah Teala diyor ki, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَةُ اِنْدَهُ illa لِمَنْ اَذِنَ onun katında şefaat kimseye fayda vermez ancak hakkında izin verdikleri üstesna. Biliyoruz ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kadir Geylani Şeyh Efendiler Meryem oğlu İsa yerde ve gökte mülk sahibi değiller. değiller. Ortaklıkları var mı? Yok. Yok. Allah'a yardım etmişlikleri var mı? Yok. Yok. Peki, Allah katında şefaat hakkına kendi başlarına sahibler mi? Aynen. Yok, ne diyor Allah-u Teala? لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اَنْدَهُ اِلَّا Kendisi hakkında izin verdikleri hariç hiç kimsenin şefaati ne yapmaz? Aynen. Fayda vermez. Yani izin vermedi şu anda allah Teala. Katında insanlara bazılarına şefaat edilmesi için. Ne zaman ki kıyamet günü insanlar toplanacak, hesap durulması için sağa sola koşulacaklar, en son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelinecek, Ondan sonra aleyhissalatü vesselam secdeye kapanacak. Ondan sonra allah Teala kaldır kafanı. ve istediğin sana verilsin. Şefaat talebinde bulun ki bu talebin sana ne yapısın? Verilsin. verilsin. Diyerek Allah-u Teala izin verir. Şu anda şefaat etme izni dahi yok. yok. Bütün bunlardan sonra bir insan kalkıp utanmadan, yüzü kızarmadan, haya etmeden nasıl olur da başı sıkıştığı zaman medet ya Resulallah der. Yetiş ya Resulullah der, yetiş ya Hamza der, yetiş ya Abdülkadir der, yetiş ya Gavs-ı Azam der, Kutbu Azam der. Ve ahmak adam, ve kafasız adam, dua ettiğin, yardımına çağırdığın, mededini umduğun, ne yerde ve gökte bir mülke sahip, zerre kadar bile olsa, nokta kadar, havada uçuşan o zerreler var ya, böyle güneş bazen vurduğu zaman... Güneş bazen vurduğu zaman görüyorsunuz ev içinde, kapalı ortamlarda. Küçük böyle. Yani Allah Teala'nın ifadesine bakın. Yerde ve gökte zerre kadar ne malik? Yani öyle bir sahipliği yok, öyle bir indiası yok. Ya orada bir ortaklık da verilmemiş kendisine. Burası da senin olsun da denmemiş. Bir yardım etmişliği de olmamış. Ve bütün bunlardan sonra yani Allah katında birisine ricada bulunacak, birisi adına şefaat talebinde bulunacak konumu dahi yok şu an için. Şu an için bizden birisine şefaat etme talebinde bulunacak izin dahi kendisine verilmemiş. E bütün bunlardan sonra sen utanmadan, sefahatle, akılsızlıkla nasıl olur da Allah tarladan başkasına ne yaparsın? El açarsın, ibadet edersin. Yetiş dersin, medet dersin, kurtar dersin. Bu şekilde tevhidin üç kısmında şirk koşarsın. Sadece bir kısmında değil. Üç kısmında birden şirk koşarsın. Bu ayet Sebe suresi 22 ve 23. ayetler. Evet, bunları söyledikten sonra kitabımızın içinde zikredilen ayetlere geçelim. Allah daha lavuluyor ki okuyalım ayeti. Evet kardeş. Walladu okuyalım. Evet. Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden, müşriklerden olursun. Evet, allah Teala buyuruyor ki, peygamberine hitaben ve la tedu'u ve la Ne yapma? Dua etme. Bizim başlığımız neydi, konunun başlığı <gülüyor> Allah'tan başkasına dua etmek ve başkasından istigase de bulunmak şirktir. Vallahi. Ayette diyor ki Allah tarafı eygambene ve ted'u bin du'nillah Allah'la birlikte başkasına dua evet. etme. Ma la yenfa'uke ve la yedurruk ne faydası olan ne evet. zararı olan. Buradaki ma ifadesi arkadaşlar ma ismi usuldur. Hem akledenleri hem Akleden. akletmeyenleri cansız varlıkları kapsar. Yani hem evliyaları, peygamberleri, evliyaları, melekleri, cinleri hem de taşları, ağaçları, putları kapsar. Kabirleri, türbeleri kapsar. Diyor ki Allah-u Teala, sana fayda ve zararı olmayan Allah'tan başkasına dua etme. Yani Allah'tan başkası, Allah'tan gayrı, kim olursa olsun, ne sahip değildir? Fayda vermeye ve zarar vermeye sahip değildir diyor ki şayet böyle yapacak olursan eğer dua edecek olursan sen zalimlerden, zalimlerden olursun allah Teala dikkat edin dersin başında söyledik duanın başkasına yapılmasını farklı usluplarla ne kadar kötü olduğunu, şirk olduğunu bize anlatırken birerde dedik ki onu ne olarak ifade ediyor Allah-u Teala duayı, başkasına yapılmasını zulüm, zulüm, zulüm nedir? Şey. Çık. Fenke iden min zalimin. Tamam mı? Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Ve ey yemsakallahu bi Allah sana bir zarar getirecek olduğunda, sana başına bir zarar verecek olduğunda, musibet verecek olduğunda fe la kashifa lehu hu. Onu senden kaldıracak Allah'tan başka kimse yoktur. Evet. Tamam. Ya şöyle buyurur. O halde rızık Allah da, katında. Bir dakika ayetin devamını tamamlayalım. Ve bir Allah senin hakkında hayır dilediğinde, senin hakkında hayır dilediğinde iyilik dilediğinde nimet bahsetmek istediğinde, falah Allah'ın bu fazlını bu nimetini Geldi geri çevirecek Yok. yoktur. Yusibu bihi men yasha dilediğine bu nimeti bu şey. verir. <gülüyor> Min ibadihi kullarından dilediğine. O huwa gafurur rahim. O Rahvordur ve rahimdir. Buradaki hitap, ayetteki hitap kime di? Ne bi aleyhisselatü sallamadır? Peygamber aleyhisselatü sallamadır. Ayetten hemen başında Yunus suresindeki ayetlerde arkadaşlar, hemen bu ayet öncesinde diyor ki Allah ﷻ: "ve an aqim vjheka l-dinih hanifah, ey Muhammed, ve an aqim vjheka l-dinih hanifah, hanif olarak." Şirkten yüz çevirmiş olarak, sirke sırtını dönmüş olarak yüzünü nereye çevir? Devir. De. İğne çevir. Wala tekunanna minel müşrikîn. Sakın ha, sakın müşriklerden, müşriklerden olma. olma. Hemen bu ayetten sonra diyor ki, wala ted'u min dunillahi ma la yanfauke ve la yedurruk. Hemen bu ayetten sonra sakınam müşriklerden olma. Allah'tan başka fayda ve zarar veremeyecek olanlara da ne yapma? etme. Evet. Bu ayete nelere değinilmiş? İlk olarak bala te du. Ne var? Bir burada ne var? Nehi var. Nehi var? Nehi var. Yasak var. Neyden nehi olunmuş? Neyden yasaklanmış? <gülüyor> insanlar Allah'tan başkasına dua etmekten yasaklanmış. İkinci olarak ne var? Aleykümselamun <gülüyor> aleyküm. Fayda ve zarar. Ne var burada? Allah'tan başka dua edilenler fayda ve zarar veremezler. Fayda ve zarara sahip değiller. Ya ne var? Bunu yapmamızın zemin olacağım. Her şeyin Allah'ın elinde olduğu, her şeye kadir olanın yalnızca Allah olduğu var. Çünkü Allah Teala bunun neyi zikrediyor? Fayda ve zarar zikretmiş. Allah'tan başka Fayda ve zarara sahip olmayan hiçbir şeye dua etme demiş. Bunda ama yani fayda ve zarar vermeye her şeye kadir olan kimdir? Allah, Allah. celle celalühü. Evet. Diğerini okuyalım. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin. Evet. Allah Teala diyor ki min Allah'tan gayrı Allah'tan başka Allah'la birlikte tuat ettikler, ibadet ettikleriniz var ya inna ladin min donüllah, la yemlikona lakum rizkan, la yemlikon onlar ne değildirler, malik. la yemlikon malik değildirler, sahip değildirler, lakum rizkan Hı -hı. size rızık vermeye malik değildirler, sizin rızkınızı rızkı temin etmeye malik değildirler, sahip Hı -hı. değildirler. Fıbtegu endallahı rızk فَبْتَغُوا اِنْدَ اللّٰهِ Ne yapın? Rızkı Allah'tan. Allah kızında isterim. وَعْبُدُوهُ <gülüyor> وَعْبُدُوهُ Ona ibadet edin. وَشْكُرُوا لَهُ Ona şükredin. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dönüş onadır. Ona döndürüleceksiniz. Bu ayette nasıl bir incelik var arkadaşlar? Bu ayette ne yapılıyor? Önce neye vurgu yapılıyor? yapılıyor? Neye işaret ediliyor? Rızka işaret ediliyor. Bu rızk tevhidin hangi kısmına giriyor? Evde neyi anlatıyor? <gülüyor> yani size rızkı veren Allah ise Siz kabul ediyorsunuz Ey mühkeli müşrikler Kabul ediyorsunuz ki rızka malik olan Sizin putlarınız lat menat uza Değil. Tek malik kim? Allah Allah. Tek malik kim? Allah, Kahla. O halde rızkın maliki olduğunu iddia ettiğiniz bu Allah'a neden dönelip dua etmez de neden teveccüh edip kalbinizle tevekkül etmez de neden hakkıyla korkup umut bağlamaz da neden adağınızı yemininizi onun adına yapmaz da kalkıp diğer putlarınıza gider yaparsınız kendi dilinizle biliyorsunuz ve kendi kabulünüzle söylüyorsunuz ki o putlar rızk vermeye, geri göğü sahip İyi. değil. O halde o halde neden onlara uluhiyette onları Allah'a koşuyorsunuz. Yani burada ne var? Bu usluba biz ne diyorduk? rububiyet tevhidi neyi gereklidir? gerekli kılar? Uluhiyeti. Uluhiyet. Yani bir insan rububiyeti kabul ettiyse eğer Allah'ın Rabb olduğunu kabul ettiyse yaratıcı olduğunu, rızkın onun katında olduğunu, onun katından geldiğini bilirse, bunu kabullenirse bu adamın neyi kabullenmesi gerek? İbadetini yalnızca ona yapılmasını kabul etmesi gerek. Kabul etmiyorsa bu adam Bir çelişki İçinde, içindedir. Yani hem diyorsun ki yeri göğü tek başına yaratmış, orada bir ortağı yok, malik yok, yardımcısı yok. E o halde bundan daha kolay olan bir şey var. Yeri göğü yanaklanan daha kolay olan bir şey var. Senin Doğa'nı icabet etmesi e niye kalkıp başkalarına Allah-u Teala'ya koşuyorsun? O halde sen çelişki içindesin. Diyarası ayet okuyalım. Şöyle buyurur. Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Evet. O men adallu O men adallu. Daha sapık kim vardır? Daha sapık kim olabilir? Daha sapığı var mı? Kimden? Kimden? Kim <gülüyor> men <gülüyor> du'a denen ibadet edenler. Şimdi kimde kafıt demesin. Allah Teala burada dua diyor, sen ibadet diyorsun. Dua, ibadet Bunu açıkladık, açıkladık değil mi? Bunu açıkladık. Çünkü dua kaç ayrılıyordu? 2'ye. Peki de onlar? Talep duası. Talep meselesi dua mes talep, ve mesela talep tuası da ibadet. Dua ul du ibadet ibadet tuası. Ankuran yani kendimiz zikrettik ayet laziketle dua bu iki manadadır çoğunluğunda hem dua ol mesela taletu azam ol i̇badet, ibadet. ibadet şimdi zaten gelecek bakın ayetin başında diyor ki Allah dışında Allah'la birlikte dua edenden daha sapık kim olabilir şimdi burada ne ifadesi kullanıldı yani. dua ifadesi ayetin sonunu bekleyin orada ibadet olarak ne olacak zeketecek Kıyamet gününe dek men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet Kıyamet gününe dek kendisine cevap veremeyecek olan Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim? Olabilir. Burada iki, dikkat edin ayette ne var? Ve men adallu min men yed'u min duun illahi men la yestecibu Bakın bir önceki ayette isim mensul olarak ne vardı? Ve la ted'u min duun illahi ma la yenfauke ve la yedurruk işaret ettik. Orada ki orada ne var? Ma. Ne Ma la yenfavuka ve la yedurru. Bir önceki ayet. İki önceki ayet. Yağlı, Ma burada neydi? Akıllıları ya, akılsız. ve akılsız cansız varlıklardan da ne Yani o ayette her şey içerilmiş. Hem canlı olan evliyalar, veliler, ölmüş olan, kabire girmiş olanlar, akledenler, hem de cemadat. Ölü olan, yani cansız varlıklar. Cansız olan varlıklar. Bu ayette ise men kullanılmış. Arapça'da men, Arapça men. akıl akıllı. edenler için, yani canlılar için kullanılır. Bu ayette o zaman ne var? Ne kastediliyor? <gülüyor> Dua edilenlerin kimler da işaret var? Akıllı. Dua edilenlerin canlı insan, evliya, peygamber, akıl edenler, melek, cin. Bunları içeriyor. Yani bu ayet direkt olarak bazıları diyor ya, ya kardeşim Mekke dönemindeki müşriklere inen ayetleri okuyup, bugün bize uyarlıyorsunuz siz. Onlar lata menata uzaya tapanlar kardeşim. Gidin okuyun. Diyenlere verilebilecek en güzel cevap bu ayet. Diyor ki, kıyamet gününe de kendisine cevap veremeyecek olan şeylere değil. Yanlış olur şeylere. Kendisine cevap veremeyecek olan İnsanlar. kimselere. Kimselere. Kimselere doğa eden daha ibadet edenden daha sapık kim? Bu Yani Ayetin bu kısmı bile yeterli. Devamı sözümüzü daha çok güçlendiriyor. Diyor ki, <gülüyor> Onlar, dua edilenler, kendilerine dua edenlerin dualarından nedir? Afildir. Habersizdir, gafildir. Bu gafil olmak kim için kullanılır? Eşyalı. Beşler için kullanılır. Değil mi? Zaten taşlar, ağaçlar, türbeler, türbenin demirleri, putlar, bunların hiçbiri zaten ne değildir? Haberler değildir. Diyor ki ayetinde amında ve ida hoş su. İnsanlar ne yapıldığında? Baş rolunduğunda, bir araya getirildiğinde, toplandığında, kan ada. Bu kendilerine dua edenlere ne varlar? Düşman olur. Yani... Düşman olurlar. Düşmanlık edenler. Yani niye bize dua ettiniz siz? Yani. Biz mi dedik? <gülüyor> ve kanu bi ibadetihim kafirin ve o dua edenlerin yapmış oldukları o ibadet edenlerin yapmış oldukları ibadetlerini ne yaparlar inkar edenler Dikkat edin ayetin başında neydi Kıyamet gününde pek kendisine cevap veremeyen Allah'tan başkasına dua edenden, bakın dua edenden daha sapık kim olabilir? Ayetin olabilir. devamında dedi ki o dua edilenler var ya kıyamet gününde o kendilerine dua edenlere düşman olacaklar ve onların yaptıkları duayı inkar edecekler demedi. Onların yaptıkları i̇badet ibadeti edinecekler. inkar edecekler. Demek ki dua i̇badet. ikiye ayrılır. İbadettir. Hem talep, mesle, isteme duası hem de ibadet, ibadet etme duası. Şimdi ayetin sonu ayetin sonundaki ifadeyi iki türlü tefsir var ve kanu bi ibadetiim kafirin onlar onların yaptıkları ibadeti inkar ederler kıyamet günü onlar onların yaptıkları dua'yı ne i̇nkar, inkar ederler kimler kimin yaptığı ibadeti inkar ediyorlar izler kimler İzlendir. peygamberler İzlendir. evliyalar İzlendir. salih insanlar kendilerinin kabirlerine gelip yahut da uzaktan çağıranların, dua edenlerin, yaptıkları bu ibadeti ne yapıyorlar? Reddediyorlar, evet, evet, inkar ediyorlar. Bir tefsir bu. İkinci tefsir, ''Ve kânu bi ibadetihim kâfiyin, bilâkiz bizâti'yi'' Bu duayı yapanlar, bu ibadeti yapanlar, ahiret gününde ne yapacaklar? Yaptıkları bu ibadeti inkar edecekler. Yalanlayacaklar kendilerini. Diyecekler, biz böyle bir şey yapmadık. Neden böyle bu yola başvuracaklar? Başka çare yok. Burada da yapıyorlar. El konuşmuş, ayak konuşmuş, her şey konuşmuş. Doğa ettikleri dahi konuşmuş, inkar etmiş. Onlar yapacakları tek bir şey var. O da nedir? İnkâr, inkâr. Yaptıkları şirki, Allah'tan başkasına yaptıkları duayı, ibadeti inkar etmek. Ne diyor Allah-u Teala bununla ilgili olarak? Onlar diyecekler ki şöyle diyecekler diyor. Vallahi Rabbina makunna mushrikin Rabbimizin adına, Allah'ın adına yemin olsun ki Ey Allah'ım senin adına evli olsun ki biz müşrik değildik ha. Allah talaya böyle diyorlar ayette Allah Teala diyor ki onlara bize o seslenerek bize hitap ederek Undur, bak işte bak keyfe keda bu ale enfusihim nasıl kendilerine yalan söylüyorlar kendilerinin üzerine yalan uyduruyorlar Allah onları orada yakalıyor ondur keyfe keda bu ale enfusihim yani ayetin sonunu o son bölümü iki türlü de tefsir edebiliriz. İlk tefsir nedir? Evliyalar, peygamberler, evliyalar, salihler ne yapacaklar? Melekler, cinler? Onların ibadetlerini inkar edecekler. Bu, bu manada ayetten izleyen Allah-u Teala وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ Allah onları onları ve onlarla onları ve onların Allah'la birlikte ibadet edip dua ettiklerini toplayacağı gün. Fequlu en tum adlettum ibadi haula? Allah Teala diyor ki velileri, peygamberleri. En tum adlettum ibadi haula? Benim şu şu kullarımı. Şirke düşmüş olan şu insanları siz mi sapıttınız? Onlara soruyor şimdi Allah'ın Onlar diyecekler ki Allah Teala diyor ki em hum dallu es Yoksa yolu kendileri mi sapıttılar? Sendere kendi başlarına muhalefete düştüler. Qalu subhanek. Hepsi ne diyecek? Qalu subhanek. Seni tenzih ederiz. Seni uzak eyleriz. Ma kana yanbagila en nettahiza min dunika min awliya. Dediler ki senin dışında seninle birlikte başka dostlar edinmemiz bize yaraşmaz, bize yakışmaz. Yani biz böyle bir şey yapmadık. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ Sen onları ve babalarını ne yaptın? Mala doğdun. Dünyayı onlara serdin, yaydın, verdin. Rızık verdin onlara. حَتَّى نَسُوا ذِكْرًا Onlar da seni anmayı ne yaptı? Terk etti. Unuttu. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Ve böylece helak olmuş bir kavim. Yani Allah Allah-u Teala soruyor onlara. اَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ اِبَاد۪ هَاُولَ yani seni ne zapıttınız? Allah soracak ahirette Hristiyanların önünde Eysa İbni Aeryem'e sen mi yaptın bunu sen mi sapıttın? Nevi Aleyhisselatü Vesselam'a soracak sen mi bu ümmetini sapıttın kabrinin başına gelip çocuğunuz yoksa benden çocuk isteyin dedin. Rızkınız darsa benden rızık isteyin. Başınız sıkıştığı zaman medet ya Allah diye sen mi öğrettin bunları diye soracak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne diyecek? Subhanek. Subhanek. Seni şey, Tenzih ederim. Yani ben bunu nasıl diyeyim? Hatta bir ekiz Aleyhisselatü Vesselam bu nasıl dua etmiş Allah-u Teala? Allah'ım <gülüyor> Ey Allah'ım benim kabrimi yani ibadet sen olunan bir, bir vesen yapma. Hepsi belli olacak. Yani ne yapacak? Hepsi o dua edenlerin, ibadet edenlerin ibadetini inkar edecek. Bir tefsir böyle. İkinci tefsir ise ne dedik? Kendi onlar kendi yaptıklarını inkar edecekler. Yalan. Kendilerine yalan uyduracaklar. Kendi aleyhlerine yalan uyduracaklar. Allah Allah ki ondur. Keyfe keze bu hala Bak işte onlar nasıl da kendilerine ne yalan. yalan. Söylüyorlar. Evet. Devam edelim. Evet okumaya şöyle buyurur. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Emmen yücibul muttar Emmen yücibul muttar Nemil suresindeki bu ayetler Nemil suresindeki bu ayetler sürekli o ilahlarla allah Teala kendine ne Onlar mı daha hayırlı Allah mı? Sonra diyor ki 62. muttar. Şimdi Mekkeli verdiği bu soruya verdiği cevap tek cevap var. Doğru cevap o da. Onlar da bu soruya doğru cevap veriyorlar. Onlara dendiğinde muttar olan, sıkıntıya düşmüş sıkıntıya düşmüş tara düşmüş olana icabet eden dua ettiğinde başına bir musibet geldiğinde, sıkıntı geldiğinde onun sıkıntısını kaldıran ve onun duasına icabet eden bu sıkıntıda bulunan kimseye Allah mı icabet eder? Allah mıdır? Yoksa sizin ilahlarınız mı? Ve ec'alukum hulefe'el arzi Ve sizi yeryüzünde halifeler kılan Allah mıdır? Bu soru Mekke'nin üç sorulduğunda hemen ayetin devamında diyor ki E ma Allah Allah'la birlikte başka ne var mıdır? İlah, de Rab demiyor. Çünkü onların hepsi, Mekke'nin üç kere hepsi Rabb'i kabul ediyorlar. Rab ama ilahi kabul etmiyor. Tek ilahi olduğunu kabul etmiyorlar. Allah Teala'nın ibadet, mabud, tek mabud, tek ilah olduğunu ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Yani onlara Allah Teala soruyor. Siz denizde bindiğiniz zaman, sıkıntıya düştüğünüz zaman diyorsunuz ki Allah'a dini halis kılarak, duanızı halis, muhlis ederek Allah'tan istiyorsunuz. Ve biliyorsunuz bunun ancak bu bu sıkıntıdan, bu beladan, bu musibetten sizi kurtaracak olanın Allah olduğunu da biliyorsunuz. Ve kalkın daha önceden yaşamış Taif'te hacılara çorba, çorba, veren, çorba veren, veren Arpa Şehriyesinden, Keşkek'ten, Arpa'dan, buğdaydan çorba yapan salih bir kimseyi aracı koyuyor. Ona adaklar alıyor. Ona kurbanlar kesiyor. Ona yetiş diyor. Ona dua ediyorsunuz bu içinde bulunduğunuz ne büyük bir çelişki. Ya bu içinde bulunduğunuz ne büyük çelişki. İşte onlardan, onlar da bu yüzden kendilerinin çelişkili olduğunu kabul etmemek için inaden, küfren ve inaden ne yapıyorlar? İmkan ediyor. Biliyorlar. Yani onlar La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlar? Biliyor Biliyorlar. Ama yüz çevirerek inat için, inat adına bunu kabul evet. etmiyorlar. Bugünkü şirk içinde yaşayan, şirke bulaşmış insanlarda ne var? Tam tersi. La ilahe illallah'ın manasını bilmiyorlar. Ne manaya geldiğini, söylediklerinin neler gerektirdiğini bilmiyorlar. Söylemekle birlikte, la ilahe illallah'ı tekrarlamakla birlikte, Allah'la birlikte başka ilah olur mu? Demelerine rağmen bu sözün hangi manaya geldiğini bilmedikleri için bakıyorsun ki kabile gidiyor, kabirden yardım istiyor. Ölüden yardım istiyor. Bunlar hepsi neden? Arkadaşlar cehaletten. Evet. Devam edelim. Allah ile birlikte bir ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Devam edelim. Hadise geçelim. Teberani'nin kendisine, kendine ait bir isnatla rıva ettiği hadis şöyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Müminlerden bazısı kalkıp bizimle gelin. Gidip şu münafıktan, Bizi koruması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım dileyelim dediler. Ardı sıra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek şu ki benden yardım dilenmez. Yardım ancak Allah'tan dilenir. Evet. Mu'ennif Bu Rahimavullah'ın burada zikrettiği hadis arkadaşlar. Tabarani'nin rivayet etmiş olduğu hadis. Hadisin senedinde i̇bn Lehi'a var. Abdullah i̇bn Lehi'a uzat, e, sonradan hafızası zayıflamış, karışmış e, bir zat. Ondan dolayı hadisin illetik problemi budur. E, bu hadisi alime ne yapmaktadır? Zayıf. Evet. Görmektedirler. Ama burada işgal bir problem yok. Neden dolayı bir problem yok? Çünkü Şeyh Hullislam İbn-i Teymiye'nin de zikrettiği üzere hadisler iki türlü kullanılır. İki türlü zikredilir. Bir, itimat etmek için. Yani ondan delili alıp onun üstüne hüküm bina etmek için. Bu da ancak neyle olur? Sayı hadisi olur. Yani sayı hadisi yoksa eğer, kalkıp o hadislerini ne çıkaramazsın? Bir hüküm çıkaramazsın. Onun üzerine bir şey bina edemezsin. Ancak zayıf hadisleri ki zafiyeti, zayıflığı şiddetli olmayan, zayıf hadisleri istişhat babından. Demek istişhat babından. Destekleme. Destekleme. Yani takril ettiğin, açıkladığın konuyu ayetlerle zikrettikten sonra, sahih hadislerle zikrettikten sonra konuyla ilgiliyse eğer o konuyla ilgiliyse zafiyeti, zayıflığı düşük olan, şiddetli olmayan bir de ne yapabilirsin? Destekleyebilirsin. Destekleyebilirsin. Bunda bile ne yok? bir beyis yok. Bunda bir problem yok. Yani müellifin bu burada tenkit edileceği bir husus, bir nokta yok. Çünkü ile ilgili ne yaptı? Ayetleri zaten zikretti, evet. verdi. Ne diyor bu hadiste? Diyor ki sahabelerden bir, bir grup kalkıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bir münafıktan bahsediyorlar ki bu münafık ne yapmakta? Nebi sahabelere eziyet vermekte. Sıkıntı vermekte. Onlardan bazıları diyor ki kul mu bila estağfiru bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve Hayır kalkın da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan ne yapalım? Gavs talebinde bulunalım. Yani bu münafığın eziyetini başımıza açtığı çorabı başımıza ördüğü musibeti kaldırmasını isteyelim. Bunda bir base var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Yok. Değil mi? Niye çünkü Aleyhissalatu vesselam hayatta. Kadir mi? kakale ondan sonra orada mı orada, orada. yani زائد olmasına rağmen vesselam aleykümselam innehu la istegaf bi benden ne olmaz yardım istenmez yani benden gavs talebinde bulunulmaz fa innema istegaf billah baş talebinde bulunacak tek Allah'tır Ayrıca diyorlar, caiz olmasına rağmen Hebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nefyetmesi, etmesi, bunu kabul etmemesi, bu yolda da nehi olarak e, olmasının sebebi nedir? Yani niye Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiştir? Diyor ki, kullanılan lafız itibariyle, kullanılan lafız itibariyle Aleyhisselatü Vesselam'ın diyorlar ne yapmamıştır? Razı olmadığı bir şekilde kullanmıştır Yani ne diyorlar? Kûmû nestağîtu bi rasûlillah. Hadi kalkın da Allah Resulü'ne ne yapalım? Yani. Gavus talebinde bulunalım. Aslında bir beysi yok. Ama Aleyhisselatü Vesselam en efdalini, en güzelini göstererek ne yapmış? Burada bunu ifade etmiş. Burada bunu söylemiş. Bu yüzden bu hadisle ayette geçen Kasas suresinde geçen Musa aleyhisselam'ı yardıma çağıran, Gavsa çağıranla bir çelişki yoktur. Yani ayette bu işin mubah olduğunu gösteriyor bize. Bu işin caiz olduğunu gösteriyor. Hadiste ise eğer hadis, sahihse hadis, ne gösteriyor? Evla olanın, güzel olanın, hoş olanın ise Allah'tan istedim. Allah'tan olduğunu gösteriyor ki, biz daha önce söylemiştik, onlar Allah Resulü, sahabeler Allah Resulü aleyhisselatü vesselama beyat, ettiklerinde veyahut ettikten sonra bineklerin üzerindeyken yere düşen sopalarını dahi başkasından isteme konusunda yardım talep etme konusunda ne yapıyorlar haya duyuyorlar, utanıyorlar yani talep etmiyorlar bunu e, reddediyorlar çünkü onlar e, bu şekilde terbiye edilmiş insanlar hatta mevkuf rivayetler var diyorlar ki Sanırım i̇bn Abbas'tan ayakkabınızın bağını dahi sorduğunuz zaman, istediğiniz zaman kimden isteyin diyorlar? Allah'tan isteyin. Yani böyle bir topluluk ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bu eğitimi almış ki bu hale gelmişler. Çünkü biliyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam yatağa yattığında sağ elini kafasının altına koyduğunda ne diye uyuyor? Allahümme eslem tu nefsi İleyk. Allah'ım nefsimi sana teslim ediyorum. Ettim. Ve fevvattu emri ileyk. İşimi sana havalettim. ettim ve veccehtu vecihi ileyk. Yüzümü sana döndüm. Ve elcehtu zahri ileyk. Sırtımı sana dayadım, sana yasadım. Ondan sonra hmm. Rahbeten ve rahbeten ileyk. Senden umarak ve senden Çekin. çekinerek. La melcee وَلَا مَنْ جَهْ مِنْكَ اِلَّا Senden başka alacak ve güvende olunacak başka hiçbir sığınak ve güven yeri yoktur. Bu duayı ezberlemiyor musunuz arkadaşlar? Her akşam yutarken okumuyorsanız büyük hüsrandasınız. Çünkü hadislerine diyor kim bu duayı okur? Yatmadan önce abdestli olarak. En son olarak bu duayı okur. Yatar ve ölürse ne olur? Fıtrat üzere, Fıtrat üzere ölmüştür. Yani tertemiz, çok üzere ölmek var, bir de yani affedersiniz ama behimeler gibi hani derler ya dana gibi <gülüyor> yatmak var yani akdestsiz ondan sonra yüzüstü. yüzüstü koyunüstü diyoruz yani yüzüstü böyle ondan sonra bu evet. okumadan yatmak var, yani niye bu durumdayız okumayan arkadaşlar için söylüyorum. Ezberleyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani Hüsnü Müslüman orada duruyor. Esker kitabı orada duruyor. Ama sen <gülüyor> bütün gün boyunca dünya dışından koşmuşsun. Çabalamışsın. yırtılmışsın, Soğukta üşümüşsün. Alın teri dökmüşsün. Onun gururuyla, onun sana vermiş olduğu lezzetle bir huzur içindesin ama halbuki bu senin hakkında ziyan, zarar. Şayet. Sende ilme yönelik, Kur'an'a yönelik, ezkara yönelik bir yöneliş yoksa bu, bu hareket, bu koşuşturmaca yalan arkadaşlar seni kandırıyor demek Yani seni şeytan kandırıyor ve Allah hatta seni ne yapıyor? Muvaffak etmiyor. etmiyor yani. Sen Hüsran'dasın, zarardasın şayet. İlme yönelmediysen, ilim talep etmediysen, bunu amele yansıtmadıysan camiye sağ yanına girerken, dua okuyup sol yanına çıkarken, dua okumuyorsan, tuvalete girerken, çıkarken, hanımınla ilişkiye girerken, demek sen zarardasın. Demek ki seni, senin, seni Allah sana mühret veriyor. Seni Allah muvaffak kılmamış. Yani yaptığın, bir, yaptığın bir hata var, yaptığın bir hüsran var. Bu yüzden ilme hırslı olmanız lazım, Kur'an'a hırslı olmanız lazım. Ramazan'ın üzerinden altı ay geçmiş Sorsak kaç kişi Ramazan'dan bu yana Altı, yanda, altı aydan bu yana Üç kere hatim yaptı Üç kere yok hadi İki kere yapan var mı? Yok Bir kere yapan var mı? O da yok Birkaç kişi var Yarısını okuyan var mı? Ya yine yok Yani demek ki arkadaşlar Demek ki Hüsran zarar işler kesat artık öyle anlatalım size işler kesat demek yani, ekonomik. ekonomik kriz var demek ki krizdeyiz arkadaşlar yani kırmızı alarm vererek bugünden itibaren bu geceden itibaren kırmızı alarm, ver alarm vererek bu ekonomik krizi ne yapmamız lazım aşmamız lazım bizi geçmesi lazım <gülüyor> Öyle değil mi? Yani bu büyük bir sırada arkadaşlar. Gerçekten biliyoruz belki ama bakıyorum biraz uyumalar başladı. Onun için böyle biraz daha toplanma tutuyorum ama gülmemiz, gülmemiz yerine ağlamamız lazım aslında. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a gelip görüşüyorlar. Bir günde okusak olur mu? Allah'ın Resulü bütün Kur'an'ı. İki günde okusak, üç günde okusak, en son yedi günde izin veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir insanlar topluluğu var. Gerçekten yaşamış yani. Bazen insan düşünüyor. Yani gerçekten böyle insanlar gelmiş. Bir tarafta da, bir tarafta da Ramazan'dan bu yana altı ay geçmiş. Hala bırakın Ramazan'da Kur'an'ı hatmetmeyin. Yani o zaman şunu sormaktan hayal ediyorum. Utanıyorum. yani Hayatında kaç kere hatim yaptın demekten. Korkuyorum ki çıkacak aradan bir tanesi de ki bir kere yaptım ve hiç yapmadım. İşte o zaman o kimse yani gerçekten ayağına bağlasın diye ağırlık, kendini denize atsın o da caiz yeri, intihar etmiş olacak. <gülüyor> Demek ne yapsın arkadaşlar? İbret. Allah'ın cennetine yarışmak lazım. Bu da ancak amellerle olur, salih amellerle olur. Evet. Devam edelim okumaya. Değililen konular. Yani dikkat çekilen konular. Evet. Bir dua ile çağırmanın bundan daha dar ve özel anlamdaki yardım dilemeye atfen zikri genelin özeli atfı onunla ilişkilendirilmesi türündendir. Bakın burada da bir şey daha ortaya çıktı. Bu ilim Türkçe öğrenilmez demek. Anladınız mı şey? Bir daha oku. Dua öyle çağırmanın bundan daha dar ve özel anlamdaki yardım dilemeye atfen zikri genelin özele atfı onunla ilişkilendirilmesi <gülüyor> türündendir. Demek ki ilim arkadaşlar Arapça öğrendir. Yani burada tercümenin bozukluğu, tercümenin düşüklüğü Türkçenin şeyinden bahsetmiyoruz. Türkçenin en kaliteli, Türkçeyi en güzel kullanan bir insan bir tercüme demek ki bak ilim başka bir yere yansıyınca taşınınca nasıl zayi oluyor. Evet. Bunu size ne kadar kolay anlattık. Dersin başında dedi ki bu başlıkta <gülüyor> ne yapmış? Umum olan bir şeyi husus olan, dar geniş olan bir şeyi, dar olan bir şey ne yapmış? Atfetmiş. Anlamaya var mı bunu şimdi? Böyle anladınız değil mi? Yani atf, umum olan bir şey, husus olan, has olan bir şey ne olmuş? Atf olmuş. Anladık mı? Te'ayu lezine amenu Ey iman edenler! İrka'u, vesçudu ve amudu Rukiye edin, secde edin, hüküvenin ve secde edin ve ee, i̇badet edin. Yani, ibadeti ne yapmış, neye atfetmiş? İbadetin bir ferdi bir bireyi olan secdede Ruhköy'e atfetmiş. O yüzden herkesin araç lazım arkadaşlar. İlim talebelerini. Ben alayım da, ha bak işte falanca yayın evi şu kitabı çıkarmış, okuyayım. Olmaz, öyle ilim alamazsın. Yani şu, şu cümleden çıkar hadi. Ne anlayacaksın bu cümleden yani? Hangi ilme ulaşacaksın bu cümle? Evet, iki. Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma ayetinin tefsiri. Evet bu ayet tefsir ettik. Dedik ki bu ayetteki hitap muhatap peygamberdir. Evet. Devam et. Ayette zikredilen husus şüphesiz büyük şirkin ta kendisidir. Bu ayette zikredilen yani Allah'tan başkasına fayda ve zararı olmayan sahip olmayan buna malik olmayan Allah'tan başkasına dua etmek şirktir ve bu büyük, büyük şirktir. Evet. İnsanların doğrulukta en ilerisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dahi şayet başka birinin rızası uğruna bunu yapacak olsa zalimlerden olurdu. Çünkü hitap öncelikle onadır. Ne diyor ayette? Sen bunu yapar, yap, yaparsan şayet. Zalimlerden. Sen. Zalimlerden. Zalimlerden. Ne demek zalimlerden? Yani müştiriklerden yani, olursun. Müştirik koşanlardan olur. Bizler biliyoruz ki allah Teala da biliyor ki Peygamber bunu serpmeyecek. Ama buna rağmen ifadelerle bu şekilde uyarıyor ki biz ümmetine olsun Bu işin ne kadar tehlikeli olduğu açıklanmış olsun. Evet. İlk ayetin hemen peşine gelen Yunus, 107. ayeti kerimesinin tefsirinin Zararı Allah'tan başka giderecek hiçbir kimse bulunmadığını, öyleyse ibadeti ve yardım dilemenin de bir tek ona mahsus olması gerektiğini açıklıyor olması. Evet, bunu söyledik Yunus Suresi'nde. Evet. Allah'tan başkasına dua ile yönelip çağırmak, küfür olmakla birlikte dünyada da bir fayda sağlayamaz. Çünkü yani bir faydası yok. Evet. Üçüncü olarak zikredilen Ankebut suresinin 17. ayet-i kerimesinin tefsiri. Evet. Cennet yalnız Allah'tan istendiği gibi rızık da yalnız Allah'tan istenir. Evet. Dördüncü olarak zikredilen Ahkaf suresinin 5. ve 61. ayetlerinin tefsiri. Yani kıyamet gününe cevap veremeyecek ona tuvalenden daha sapık kim olabilir? Evet. Gerçi çünkü Allah'tan başka bir takım kimseleri çağırıp durandan daha sabık kimse yoktur. Evet. Çünkü ayette bulunuyor. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو Evet. Dua ile yönelip çağırılanlar, kendilerine yönelen o kimseleri bilmedikleri gibi onların çağrılarından da habersizdirler. Evet. Onların kendilerine yaptıkları duadan haberdar değiller. Allah talabı diyor. Yani kıyamet bilinmek tek fayda zararı olmayacak. Sana icabet edemeyecek. Onlara dua edenden daha gafil, daha sapık kim olabilir ki onlar, o dua edilenler gafildirler, yani habersizdirler. Neyden? Kendilerine dua edenlerin dua etmelerinden. Evet. Halbuki o kimseler bunların çağrık durmalarından habersizdirler. Evet. Ahkâf 5. Böylesi bir dua ve çağrı gel, gerçekte seslenip yönelerek çağrılanın bunu yapana buğzunu ve düşmanlığını gerektirici bir sebeptir. Yani, o evliya, o peygamber, o salih kimseler buna buğz ediyorlar yani. Böyle bir amele. Bundan hoşnut değiller. Bir insanın kendisine yetiştemesi, salih olan kimseler. Niye? Ahirette ne yapacaklar? İnkar edecekler. Evet. Nitekim insanlar olundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar. Evet. Ahkaf 6. Yapılan bu yöneliş ve çağırmanın dua edip çağrılana ibadet etmek anlamına geldiğini açıklamak üzere ibadet diye nitelenmesi ve bunların kendilerini ibadet ede gelmelerini bildiklerini reddederler. Yani Peki, bu, bu çağrı, sesleniş, dua dua etme bir nedir? Bu. İbadettir. Ki ayetin sonunda ne demiyor? Ve ibadet-i kabirin. Bu dua edilenler, kendilerine dua evet edenlerin ibadetlerini ibadetlerini ne yaparlar? Reddederler, i̇nkar, inkar ederler. Evet. O kendisi çağrılıp duran kimsenin onların sergiledikleri bu ibadeti reddetmesi. Evet. Böylesi birinin insanların en sapığı sayılmasının sebebi şu dört husustur. Evet. Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması. Evet, yani cevap veremeyecek kimselere dua eden bir insan sapkınlığın, sapıklığın en ön, en Evet. Bu kendilerine yönelip çağrılanların, bunların dua ve çağrılarından habersiz oluşları. İkincisi <gülüyor> icabet etmiyorlar. Ederek işleri yok. Hem de bundan da ötesi, bundan da kötüsü yani haberdar dahi değiller. Evet. İnsanların diriltildiği gün bugün çağırıp durdukları kimselerin onlara düşman kesilecek olmaları. Çünkü onlar düşman olacaklar insan. O dua eden kendilerine, dua eden insanlara, o evliyalar, peygamberler düşman olacaklar. Evet. Ve kendilerine ibadet edilmesini de kesin olarak reddedecek olmaları. Evet. Neden kabul edilecek ona mektubuyla. Yani. yani bu dört husustan dolayı bu eylemde bulunan ölülerden yardım isteyen kimse sapıklığın zirvesinde değil taputun en iğrenç konumundadır. Evet. Beşinci olarak zikredilen Nemniz Suresi 62. Ayet-i Kerimesinin tefsiri evet. daha önce beşinci maddede hatırlatılan hususları içerir. Hemen yüzey bul mutlarla daa. evet. Gerçekten dikkat çekici olan şey puta tapanların, darda kalana karşılık verenin ancak Allah olduğunu bilip bile getirmeleridir. Yani dedik ya ve kerim şükürlere sorsak lara düşen, sıkıntıya düşen kimseye yardım eden kimdir? Allah derler. Yani o zaman bunlar çelişki içindedir ki denizin ortasında kendilerini dalgalar tokatladığında Allah'a dua edip karaya döndüklerinde ferah ve refah bir hale kavuştuklarında, rahata kavuştuklarında Allah'tan başkasına yönelmeleri nedir? Bir çelişkidir. Evet. Bundan dolayı onlar sıkıntı ve şiddet anlarında dini Allah'a halis kılarak yalnız O'na yönelip dua ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin sınırlarını korumak hususundaki hassasiyeti ve Allah'ın hakkı olan şeylerde takınılması gerekli tavra ilişkin edebi. Çünkü aleyhisselam o hadiste ki i Seher ne diyor? Benden, benden, yardım benden yardım dilenmez. Bana istigase talebinde bulunulmaz. Yardım, yardım ancak Allah'tan, Allah'tan dilenir. Ben subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve atubu ileyhü.